Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Elmallah Hamdi Yazır'ın merhumun Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirinden Fatiha Suresi tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bugün 32. beraberliğimiz sizlerle. sırat al müsteqim ayeti hakkında söyleyeceklerini inşallah bugün tamamlamayı umuyorum. Ve sıratel ledine namte aleyhim diyerek o sırat-ı mustatimden bedel hangi e, bunun ne olduğunu daha e, detaylı bir şekilde açıklayacağı Rabbimizin son ayete geçmeyi ümit ediyoruz inşallah. E, Cenab-ı Hak cümlemizin e, aklına kalbine efendim genişlik ferahlık versin de e, böyle birçok önemsiz şeyin orayı işgal etmesine e, ve bizi Allah'ın kelamından Resulünün e, o çok hikmetli yolundan efendim mahrum edecek şekilde bizi böyle sıradan şeylerle kalbimizi, aklımızı doldurmasın inşallah. Şöyle düşünmeyelim yalnız böyle dediğimde şunu anlamayın. Yani sıradan günlük hayatın sıradan şeyleri önemsizdir demiyorum. Onlarda da görebilenler için çok derin işaretler, hikmetler, Allah'ın yoluna davetler bulunmaktadır. Fakat biz bazen işte kendi meşguliyetlerimizi veyahut da hayatın imtihanlarını çok abartıp o kadar kendimize döneriz ki o işaretleri bile okuyamayacak hale gelebiliriz. Nerede kalmış önümüzde açık duran ilahi kitabı okuyalım ve anlayalım. İşte o hale gelmekten Allah'a sığınırız. Elhasıl Rabbimiz her birimizin kavrayışına efendim derinlik versin. Ve kavradıktan sonra o öğrendiğimiz, anladığımız, o bilgileri, o e, buraya özel olarak söyleyecek olursak o sıratı efendim kendimize ahlak edinmeyi, yol edinmeyi ve bu konuda e, cehdü gayret etmeyi ve bunun içinde son fırsatımızın, ilk ve son fırsatımızın bu hayat olduğunu kavrayabilmeyi nasip etsin. Üstelik de bu hayattan ne kadar kaldığını hiçbirimiz bilmediğimiz için bu çok çok acil bir iştir aslında. Bütün işlerimiz arasında en acil olan kendimizi kemale götürecek olan yola hiç vakit kaybetmeden girebilmektir. Başta kendi nefsime söylüyorum. Şimdi arkadaşlar biz e, nerede kaldık? E, Elmalı Hamdiyazır merhum. E, Sırat-ı Mustakim'in Bizim ilk aklımıza geldiği şekliyle sadece hani güzel ahlak, doğru yol, Allah'ın rızasına götüren yol anlamına gelmediğini, herhangi bir işe en doğrudan insanı muvaffak kılan yol anlamına gelecek şekilde çok geniş olduğunu söylemişti. İşte tam burada şöyle devam ediyor. Bu bize... Evvela her matlapta Hak Teala'nın bir tariki müstakimi olduğu, bulunduğunu gösteriyor. Yani sizin amacınız ne olursa olsun mutlak anlamda matlap arzu edilen şey demek, talep edilen şey demek işte ne bileyim Allah korusun yani bir günah işlemek istiyorsunuz ya da bir şerli bir iş yapmak istiyorsunuz efendim helal haram gözetmeden zengin olmak istiyorsunuz mesela birisinden kurtulmak istiyorsunuz yani onun hukukunu hiç göz önünde bulundurmadan gibi yani şerli olsun hayırlı olsun herhangi bir amaca götüren bir defa dost doğru bir yol var insanı bunu gösteriyor ve ihtinam onu talep etmemizi terkin ediyor. Yani şer hayır ayırmaksızın bir defa amacınıza götürecek en doğru yolu, dost doğru yolu tercih edin diye bize telkin ediyor. Ve bu suretle ehammu aktem meunette yani en önemli, en önde gelen, insanın en çok ihtiyaç duyduğu yardım da iptida onun tariike müstakimine hidayet olduğunu anlatıyor. Yani en başta senin muhtaç olduğun, bizim birer insan olarak, kulu olarak muhtaç olduğumuz en büyük yardım bizi amaçlarımıza götürecek olan dost doğru yola erdirilmiş olmak. O yolu bulabilmiş olmak. İşte bunu hayatın her alanıyla ilgili düşünün arkadaşlar. Yani yemek yaparken efendim mesela ne bileyim bir kuru fasulye en güzel, en doğru, en kolay nasıl yapılır bunu bilmek. Efendim bir insanla geçinirken, çocuğunuzu eğitirken, efendim bir sınava hazırlanırken yani... Bütün hayat işlerinde dolayısıyla ihtina sıratı müstakim o kadar kuşatıcı bir dua ki bu bakımdan da ehemmu muakken meaunet bu ihtina sıratı müstakim duasına cevap verilmiş olmak yani bir insana Allah Teala öyle bir keskin görüş öyle bir kavrayış veriyor ki yani sıratı müstakime bizi zorla tutup sokmaz Hak. o sıratı müstakime giden yolu kavrayacak aletleri verir. İşte o aletler de akıl, hikmet, gözlem gibi güçlerdir dünya işleriyle ilgili olarak. Ahiret işleriyle ilgili olarak da vahiydir, kitaptır, peygamberdir. Yani kitap geldi de şimdi böyle de bir furya var biliyorsunuz. Hep vardı da bugün biraz daha çok hepimizin olduğu gibi onların da çok sesi çıkıyor bu dijital imkanlar sayesinde. Ee, arkadaşlar işte ben kitabı ben kendim anlarım ee, bir herhangi birinin açıklamasına gerek yok diyerek e, bazıları bazıları da elbette peygamberin bir açıklayıcı rolü vardır ama ondan bize kadar gelen bu kaynaklar güvenilir değildir diyerek efendim e, kendi, bize gönderilmiş olan bu kitabı en kısadan en doğru şekilde en deneme yanılmaya gerek kalmaksızın kavrayabileceğimiz şekilde bize e, örnek olmak üzere gönderilen yani o sırat-ı mustakime Allah'ın rızasına bizi erdirmek için büyük bir fırsat olan peygamberin e, rehberliğidir. Mesela bazıları bunu görmek istemiyorlar vesaire. Yani çok kuşatıcı, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi her şeyin en kestirme, en doğru, en güvenilir yoluna ermiş olmayı dilemek bu insanın muhtaç olduğu yardımların başında gelendir ve bu suretle hem muakdenme oyunet de iptida onun tariki müstakimine hidayet olduğunu anlatıyor yani bütün bunların içerisinde de efendim cenab-ı Hakk'a götüren tariki müstakim ama işte o biraz sonra gelecek filvaki Allah Teala Rabbul alemin olduğundan alemlerin hepsinde onun kanunları cariidir yani siz hangi işte hamurun kabarmasından tutun da bir sınavın kazanılmasına veya iki insanın e, güzel geçinmesine varıncaya kadar efendim veya çocuğunuzu nasıl terbiye edeceğinize varıncaya kadar bütün insanları nasıl yöneteceksiniz toplumları nasıl yöneteceksiniz nasıl para kazanacaksınız nasıl servetinizi artırabilirsiniz vesaire bütün bunlarda efendim Cenab-ı Hak'ın kanunları caridir. çünkü o yarattı bu sistemi bu nizamı bu eşyayı bu mahlukatı kanunlar Burada biraz şimdi kanunlarla ilgili bilgi veriyor. Kah vazılarına ve kah mevzularına, müteallaklarına nispet olunur. Yani kanunların da isimleri vardır. Kimi zaman bu kanunları koyanlara atfedilir kanunlar. Kimi zaman da kanunlar neyden bahsediyorsa mevzuna göre isim alır. Mesela Solon kanunu vazığına nispetli olduğu gibi Solon isimli zatın efendim şey yaptığı ortaya koyduğu ihtas ettiği kanunlar olduğu için solon kanunları demiş veya hamurabi kanunları gibi akar kanunu da akar gelir getiren mülk demek arkadaşlar mevzuna mahkumlarına yani hükmettiği hükme bağladığı konulara nispetledir. Mesela işte gelir getiren mülklere dair kanunlar akar kanunları dediğimizde bu isimlendirme o kanunun mevzuna yani konusuna göre yapılmış oluyor. Tabiat dahi Hak kanunlarının mahkumu olmak itibariyle bunların irade kanunundan madasına kavanın ve tabiye namı dahi verilir. Efendim tabiat kanunu dediğimiz kanunlar da Hak Teala'nın yine e, efendim e, ka, nasıl diyeyim? Burada söylediğini söyleyeyim önce. Tabiat dahi hak kanunlarının mahkumu olmak itibariyle. Yani onun da kanunlarını hak teala koyduğu için bunların irade kanunundan mağdasına kavanın tabiyye namı verilir. Tabi kanunlar, doğal kanunlar, doğanın kanunları ismi verilir. İrade kanunundan mağdasına demiş. Orayı biraz düşündüm dersten önce efendim çalışırken. Ee, irade kanunundan kastettiği ne? Yani insanın seçim hakkı e, veya iradesi bulunan varlıkların, çünkü bilmediğimiz metafizik var, mesela cinlerin de iradeleri var, ee, efendim, e, öyle anlıyoruz. Çünkü onlar da vahye muhatap olduklarına göre, davet onlara da yapıldığına göre demek ki onların da kendileriyle ilgili bir e, tercihte bulunma yetkileri var. Efendim, e, bu irade mi kastediliyor işte e, başka irade Cenab-ı Hakk'ın iradesi mi kastediliyor ama Cenab-ı Hakk'ın iradesi böyle bir kanunun mevzu olamaz e, sanırım e, efendim otomatik olmadığı için yani tabiat kanunlarındaki gibi işte su de, şu dereceye gelince buharlaşır. Oradan da soğuk hava katmanları rastlayınca tekrar yoğunlaşır, yağmur bu şekilde olur, işte ne bileyim depremler şöyle olur gibi e, sebep-sonuç ilişkisi zorunlu olmadığı için insan iradesinde. E, acizane kanaatim burada insana verilen iradenin, e, iradeyle ilgili kanunun, yaratılış kanunu hariç tabiattaki bütün kanunlara da kavani-i tabi'ye yani tabii kanunlar ismi verilir. Lakin hepsinin vazı Hak Teala olduğundan, bunların hepsini yaratan, koyan, düzene bağlayan Hak Teala olduğundan, bunlara kavanini hak, hakkın kanunları efendim ve sünnet-i ilahiye biliyorsunuz efendim sünnet-i ilahiye yani işte aynı konu Cenab-ı Hakk'ın kainatın işleyişine Toplumların işleyişine, insanın yaşayışına dair e, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde zorunlu olarak cereyan eden kurallarına deniyor. E, böyle denmesi elbette daha doğrudur. Bu kanunları bilmeye, hangi kanunları? Tabiat kanunlarını arkadaşlar bilmeye. Şimdi mesela bazıları... Ee, tabiat kanunları denmesinden rahatsız oluyor. Sanki tabiatı mı ilahlaştırıyorsunuz diyor. Hayır tabi ki yani tabiatın nasıl işlediğini bize anlatan kanunlar arkadaşlar. Ee, Allah Teala'nın indirdiği vahyin hükümlerini anlamakla arkadaşlar onun kurduğu sistemin yani bu kainatın nasıl işlediğini işte nasıl havada bir demirden yığın olan uçak nasıl uçabilir? Bunun kanunlarını çözmek, efendim, e, işte ne bileyim insan en sağlıklı nasıl beslenir? Bunun kanunlarını çözmek, e, aynı şey acizane kanaatim, haddimi aşmak istemem. Elbette ilimler arasında bir hiyerarşi vardır, daha saygın olan, daha az saygın olan aşağıya doğru bir e, efendim sıralama yapılmıştır İslam ilim, ilim tarihlerin ilim tarihinde. E, fakat acizane kanaatim e, yani biri tamamen dünyevi dolayısıyla bize hiçbir hayır getirmeyen, biri tamamen uhrevi baştan sona hayır olan diye düşünülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Herhangi bir ilimle uğraşmanın, Allah, sünnetullah dediğimiz, e, tabiat kanunlarıyla olsun e, Bu işte, bunun içinde işte biyoloji var, zooloji var, botanik var efendim e, bütün yani doğal kainatın içindeki bütün unsurların işleyişini bize anlatan astronomi var, fizik var, kimya var hepsi bunlarla meşgul olmanın da e, efendim sevaptan hali ahiretimizde işe yaramayan işlermiş gibi düşünülmesinin Yanlış olduğu kanaatindeyim. Bununla ilgili arkadaşlar çok çok demeyeyim ama ciddi sayıda rahatsızlık e, aktarılıyor bize. Şöyle yani bunlardan biriyle meşgul olan kardeşlerimiz sanki hayatlarında hiçbir manevi ve uhrevi yön yokmuş gibi e, sadece bu dünya için çalışıyorlarmış gibi kendilerini rahatsız hissettiklerini dolayısıyla o maneviyat açıklarını efendim kapatmak için hatta bazıları mesleklerini bırakmak istediklerini söylüyorlar. Yani ben bu kadar dünyayla uğraşıyorum falan diye. Bu ayrımın arkadaşlar bizim kafamızın sekülerleşmesinden, layıkleşmesinden, bizim kafamızın ikiye bölünmesinden kaynaklandığını bilelim. Yoksa e, acizane kanaatim yani işte bir çocuk nasıl dünyaya geliyor Nasıl oluşuyor, nasıl dünyaya geliyor mesela bunu araştıran. Bir hastalık nasıl iyileştiriliyor, nasıl tedavi ediliyor bunu araştıran. Tabi diyeceksiniz ki tıp insana hizmet olduğu için orada bir manevi boyut var. Evet ama mesela bir insanın diyelim ki işte biyonik kol bacak yapıyorsunuz mesela. Bir insanın hayatına böyle bir refah kolaylık getirmek diyeceksiniz ki yine tıptan örnek verdiniz. Veya insanların hayatını kolaylaştıracak efendim mühendisliklerle ilgili işte yol yapımı, evlerin e, güvenilir bir şekilde yapımı vesaire. Bunların hiçbirinin yani kimyanın, fiziğin, e, mühendisliğin e, yani dünya, bize dünyevi gibi görünen hiçbir işin aslında salt dünyevi olduğunu düşünmüyorum acizane. Bir tek şartla arkadaşlar e, bütün içindeki yerinizi görebilmeniz şartıyla. Yani faraza siz... Öyle bir firmada çalışıyorsunuz ki bunlar şimdi e, hayal değil artık biliyoruz böyle yerler olduğunu. Öyle bir yerde çalışıyorsunuz ki e, insanlara zarar verecek şeyler üretiliyor. Yani bomba üretiyorsunuz. Yani e, Efendim eğer böyle diyeceksiniz ki işte silah üretmek sakıncalı mı? E, değil ama hani bu öyle bir silah ki e, bütün dünyayı yok edecek bir silah mesela. Efendim öyle bir şeyin içindesiniz ki oluşumun, öyle bir kurumun, müessesenin içindesiniz ki insanları iflas ettirmeye, insanları insanların ellerindeki bütün malları almaya falan çalışıyor. Büyük bir dünyada mesela ekonomik bir bunalım üretiyor çalıştığınız kurum. Yani o büyük resmi görmeniz ve o büyük resim içerisinde... Elbette kar etme amacı olacak elbette para kazanma amacı olacak ama insanlığa zarar veren doğrudan doğruya zarar veren e, dolaylı da olsa amacı zarar vermek olan bir e, kurumun müessesenin işleyişinin içinde olmamak lazım. Tabi böyle söyleyince işin biraz zorlaştığının ben de farkındayım ama biz de seçici olmak durumundayız arkadaşlar arkadaşlar. E, Sadece kendi kişisel rızkımız için o büyük zararın içerisinde göz göre göre bile bile yer almanın insani bir vebal olduğunu düşünüyorum. Neyse geçelim. Burada tabii şöyle itirazlar gelecek ben biliyorum. Efendim yani düşündüğünüz zaman detaylı insanlığa zarar vermeyen hangi teknoloji var? Hangi ürün var falan diyeceksiniz. Evet yani en azından doğrudan zarar vermeyen diyelim bile bile zarar vermeyen diyelim amacı o olmayan diyelim belki bir parça teselli edebiliriz kendimizi. Bu kanunları yani Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah dediğimiz kanunlarını bilmeye ilm-ü fen denildiği gibi onların hayra götürenlerine de din, millet, şeriat ıtlak olunur. Tabii burada Hani nihai hayırdan bahsediyor. Yani en sonunda senin hayatın bitti, ilahi huzura vardın ve efendim hayra muvaffak olduğun anlaşıldı. İşte bu hayra en sonunda ilahi huzurda, huzur ilahide hayra muvaffak olunacağının bilgisi, nasıl olunacağının bilgisi efendim... Vahiyledir arkadaşlar yani o bütün o yaptıklarımızı işte az önce söylediğim çalıştığımız yerler işler projeler üzerinde dur çalıştığımız projeler vesaire bağlana bağlana en yukarıda nereye bağlanıyor nasıl bir amaca hizmet ediyor büyük resmin içerisinde onu bize gösteren efendim dindir şeriattır vaz ilahi ve kanun-u hak haricinde din aramak batıldır Bu, ve bununla beraber her kanun-u hak da din değildir. Her hak kanun da din değildir. Ne demek istiyor Allah Allah? Mesela beynine kuvvetli bir tabanca sıkanın ölmesi bir kanun-u haktır. Hak bir kanundur yani kafana tabanca sıkarsan ölürsün. Hak Teala'nın hususi bir iradesi mani olmazsa o kurşunu kendine sıkan ölür. Fakat intihar etmek bir hayır, bir din değildir, isyandır, şerdir. Kendi mülkü olmayan binayı hakkı tahriptir. Hakkın binası bizim bedenimiz arkadaşlar. Kendi mülkü olmayan hakkın binasını tahrip etmek demektir. Bunun gibi insanların efalinden, davranışlarından hangisi alınsa onun bir ciheti hayır veya şer ile muntabık olacağı bir kanunu hak vardır. Yani bizim davranışlarımızdan hangisini ele alırsak alalım onu bir yönüyle ya hakka bağlarız ya şerre bağlarız bunu bize gösterecek olan da ilahi kanunlardır. Hakkın indirdiği kanunlardır. İşte biz buna ne diyoruz? En basit ifadeyle arkadaşlar. Efali mükellefin diye veya Allah katında sorumlu olan insanların davranışları diye bütün din bilgisi kitaplarının ilk konusudur. Bana sorarsanız temel dini bilgiler arkadaşlar öncelikle öğrenmemiz gereken şeylerdir. Her şeyin adı üzerinde bizim bütün dini yaşantımızın zemini, dindarlığımızı anlamanın ve e, sürdürmenin temel ilkeleri o bilgiler içerisindedir. E, bizim handikapımız arkadaşlar bu çağın e, Türk insanı için söyleyelim. Dünyada bütün dünyada nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü e, Müslüman dünyada. Bizim handikapımız arkadaşlar sıradan bir eğitime rastgele bir eğitime tabi tutulmuş olanlarımızın bu en temel dini bilgilerden mahrum olarak yetişmesi sonra yetişkin bir insan olunca da tabii ki bir takım spekülatif bir takım böyle spiritüel konulara daha manevi daha derin konulara ilgi duyuyor gelişmiş bir zekası ve eğitilmiş bir zekası olduğu için yani en Üst düzeyde dini mevzuları anlamak istiyor fakat en temel bilgilerden bile mahrum olarak yapıyor bunu. Yani şöyle düşünün işte makarna pişirmesini bilmeyenin e, ne bileyim e, çok büyük beceri gerektiren e, bir saray pilavını yapmak istemesi gibi e, oluyor. Tabii o zaman da o en temel becerilerden mahrum olmuş olmak çoğu zaman yaptığımız işin e, hakikaten e, amacının dışına çıkmasına. Amacına hizmet etmemesine sebep oluyor. E, bu temel dini bilgiler kitapları arkadaşlar e, Diyanet'in Kur'an kurslarında okutulan kitaplardır. Tabii böyle 30-40 yaşına gelmiş bir insanın ya ben çocukların okuduğu kitapları mı okuyacağım demesi biraz e, incitici gelebilir ama siz bir dil öğreneceğiniz zaman da o dilin ilkokul düzeyindeki kitaplarından başlıyorsunuz değil mi? Yani hatta anaokulu düzeyindeki kitaplarından başlıyorsunuz. Dini öğrenmek de böyle arkadaşlar efali mükellefin dediğimde sorumluların işleri sorumluların işlerine dair ilahi hükümler dediğimde mesela bunu şu anda burada beni dinleyen 500 kişinin hemen şak diye biliyor olması gerekir ne olduğunu çünkü bu en en en birinci konulardan bir tanesidir. Nedir o? İşte bir insanın, bir Müslümanın yaptığı herhangi bir davranışın mutlaka ilahi hükümlerde bir karşılığı vardır. Ya farzdır, ya vaciptir, ya müstehap sünnettir, ya müstehaptır ya mübahtır. İşte sekize ayırmış bizim fukahamız bunu. Sizin yaptığınız işlerden her biri, her ne olursa olsun yani o sekiz gruptan bir tanesine girer. Dolayısıyla... Ya haram, ya mekruh, ya farz, ya vacip, ya sünnet, ya mübah bir şey işliyorsunuz yani. Ee, hak din sizin yaptığınız, sizin ve bizim kulların yaptığı her işin karşılığının belirlendiği bir sistemdir. Din o demek. Hayır cihetiyle muntabık olduğu kanunu hak din, şer cihetiyle muntabık olduğu kanunu hak hilafı dindir. Yani sen... Hayra tabi olduğunda dine tabi olmuş olursun. Şerre tabi olduğunda da dinin dışındaki sistemlere, dinin dine aykırı hareket etmiş olursun. İki cihetten de kanunu hakka tatbik olunmayan fiil şer ve batıldır. Yani dünyevi olsun, uhrevi olsun hak kanuna tatbik olunmayan fiil şerdir ve batıldır. Hasılı her kanunu hak bir vaz ilahi olduğundan müstakimdir. Şimdi biz ihtina sıratal müstakimi okuyoruz ya arkadaşlar. Allah'ın koyduğu her kanun ister dinle ilgili olsun ister tabiatla dünyanın işleyişiyle ilgili olsun. Efendim Allah tarafından konulduğu için dosdoğrudurlar. Vaz'ı beşiliği olan kanunlar insanların koyduğu kanunlar arkadaşlar tabi buradan e, şimdi bu Uzunca bir paragraf, çok dikkatle okumak ve anlamaya çalışmak gerekiyor. Hemen acele etmemek gerekiyor ne kastettiğine dair. Bir kısmının ucu açık, onları ben de ucu açık olarak bırakacağım. Ama arkadaşlar Elmanlı Hamdi Yazır'ın, merhumun bu tefsiri hangi şartlarda yazdığını düşünecek olursanız, ne kadar cesur olduğunu da, ne kadar hakperest olduğunu da, efendim, ee, görüyorsunuz buradan onun çok sevdiğim bir sözü var keşke bütün sevdiğim sözlerini bir yere kaydetseymişim bunca zamandır efendim ya şöyle aforizmalar şeklinde maalesef yapmadım benim işte o arşivcilik yönüm biraz zayıf ee, diyor ki huzur perest olanlar cihad edemezler diyor bunu aile ilişkilerinden tutun da arkadaşlar iş yerindeki ilişkiniz Emri bil maruf nehiyani ilmün ilgili ilişki, insanlar arası ilişkileriniz efendim veya işte bir tefsir yazarken bir ilmi konuyu anlatırken halkla ve halkla ilişkileriniz hepsine uyarlayabilirsiniz huzur pelest olanlar cihat edemez diyor yani huzura tapan aman sorun çıkmasın aman huzurumuz bozulmasın diye düşünenler ee, cihat edemezler. Diyor. Böyle bir zihniyet ancak bu metni, metni yazabilir o şartlarda. Hasılı her kanun-u hak bir vaz ilahi olduğundan müstakimdir. İşte az önce dedik tabanca sıkarsan ölürsün işte insanın kendisini öldürmesinin efendim en hızlı ve emin en <gülüyor> sonuca götüren efendim yolları bunları da Allah Teala yarattı. Bir başkasına zarar vermenin, işkence etmenin, konuşturmanın, işkence ederek konuşturmanın en güvenilir yolları. Mesela bunları da Allah Teala yarattı. Çünkü bizim fıtratımızı, bedenimizi Allah Teala yarattı. Vaz beşerî olan kanunlar, insanların koyduğu kanunlar bunları sadece ama ülkeleri yönetmek için konulmuş kanunlar olarak düşünmeyin arkadaşlar. İşte bugün mesela şu içinde bulunduğumuz mecra, bu Instagram bile insan ürünü kanunlarla ağzına kadar dolup taşmış durumda. Nasıl yani diyor ki mesela diyor ki çok söylen çok söylenen bir şey son zamanlarda ve e, hiç tahmin etmediğim yani bunun e, bunu düşünemiyor mu e, diye şaşırdığım mecralarda bile rastladığım bir söz diyor ki. Sizi şey yapan, yoran, üzen, ondan sonra efendim doğru yola gelmeyeceğini düşündüğünüz insanlardan uzaklaşın diyor. Arkadaşlar eğer Efendimiz öyle davransa, idi. Yani bir, peygamberlerden bir tanesi öyle yaptı biliyorsunuz. Ne oldu başına gelen? Yani Yunus Aleyhisselam. Yani. Ee, Tamam şöyle dese o insanları kalbinize sokmayın, bu kadar böyle onlar için kendinizi harap etmeyin dese makul. Ama yani insan ürünü kanunlar derken bu insan ilişkilerine dair tavsiyeler, çocuğunu nasıl yetiştireceğine dair tavsiyeler hepsi, bunların hepsi insan ürünü kanunlardır. Çünkü bir hüküm ifade ediyor. Bir işte şu doğru diyor, bu yanlış diyor. Birbirimize yaptığımız bütün tavsiyeler bile bu çerçevededir. Vazı beşeri olan kanunlar ne ilim ne din hiçbiri olamazlar. Bunlar ilim noktayı nazarından batıl çünkü nereden biliyoruz batıl olduklarını arkadaşlar sürekli revize ediliyor, sürekli değiş değişiyor, dönüşüyor. Din noktayı nazarından şer teşkil ederler ve gayrimustakimdirler. Yani bizi dost doğru amacımıza. Götürmezler. Tabi burada amacın ne olduğu da çok önemli. Eğer hakikaten senin ben kafamın rahat olması benim nihai amacım bu. Benim bu, ölü, öldükten sonra Allah'ın huzuruna çıkınca e, dahi amacım ben beni kimse üzmesin. Benim amacım bu diyorsanız o zaman o tavsiye doğru oluyor. Anlatabildim ya Yani nereye bağlıyorsunuz? Sizin hayatınızın nihai amacı ne? En son en son ulaşmak istediğiniz şey ne bu dünyada? Önce onu net bir şekilde kendi kendinize belirlemeniz gerekiyor. Bizim bir de tabii trajedimiz şurada. Çok böyle tutarlı düşünen zihinler olmadığımız için belki de böyle eğitildi. Postmodern dünya bu demek yani. Tutarlılık aramıyor postmodern dünya arkadaşlar. Yani bir taraftan kendi kendimize tabii ki Allah'ın rızası. Benim nihai amacım Allah'ın rızası deyip ama günlük işlerde e, her bir işi tek tek yani tek tek işleri işlerken ise onu oraya hiç tatbik etmeden e, Allah'ın rızası sanki böyle bize gökten gelecek ilahi bir lütufmuş gibi yani bizim kazanmamız gereken bütün işlerimizde gözetmemiz gereken bir prensip değil de e, işte Allah öyle lütfedecek ki ben Allah'ın rızasını kazanacağım hani. Böyle zannediliyor herhalde. Böyle tutarsızlıklar. Dolayısıyla bu kadar tutarsız konuşan birine de yapacağınız hiçbir nasihat kalmıyor. Çünkü ama bak sen böyle yapıyorsun yani diyemiyorsunuz. Çünkü ona da bir cevabı var onun. Ve tutarlı olmak zorunda hissetmiyor kendini. Yani akıl mantık kurallarının silsilesi içerisinde düşünmeyen ve o silsile içerisinde ölçülebilir... E, akli kurallarla efendim bir mantık silsilesi kurmayan e, bir insanla nasıl tartışabilirsiniz veyahut da ona nasıl hakkı gösterebilirsiniz zaten kimseyle tartışmayın da nasıl yani doğruyu yanlışı gösterebilirsiniz. E, bütün bunların niçin söylüyorum aman ha kendinize bakın yani siz nasılsınız yoksa biz e, efendim kendisi himmete muhtaç bir dede nerede kalmış gayrıyı himmet eder. Önce değil mi insanın bir başkasına faydalı olabilmesi için önce kendini kurtarmış olması gerekir. Bunun için beşerin hakkı yani Allah'ın koyduğu kanunların dışındakiler batıldırlar, din noktayı nazarından şerdirler ve gayrimuzdakimdirler, dost doğru değildirler. Bizi böyle sarp yollara sokarlar. Bunun için beşerin hakkı, Beşer ne yapması lazım bu durumda? Gerek ilimde ve gerek dinde kanun vaz etmek değil. Hakkın kanunlarını arayıp bulmak ve keşfi ızhar etmektir. Bunları açıklayıp ortaya çıkarmaktır. Şimdi mesela bilimsel çalışmalarda haddim aşan şeyler söylemeyeyim ama ciddi ciddi bu konuda eleştirel makaleler, yazılar, kitaplar var artık elhamdülillah çok cılız da olsa yani. Şimdi bilimsel konularda arkadaşlar siz önce bir şeyin doğruluğuna karar veriyorsunuz sonra bütün bilimsel araştırmalarınızı ona göre fonluyorsunuz ona, o, konuyu, o konuyu ortaya çıkaracak şekilde efendim fonlar üretiyorsunuz araştırmaları öyle yapıyorsunuz anlatabildim mi? yani salt bilimsel konularda bile işte cinsellikle ilgili kadın ve erkek cinselliği ile ilgili eşcinsellikle ilgili efendim veya sosyal bir takım Araştırmalarda özellikle sosyal bilimlerde önce bir şeyin nasıl çıkmasını istediğinize karar veriyorsunuz bazıları yani bütün bilimsel çalışmalar böyledir demiyorum ama. Bilhassa bir takım araştırma fonlarıyla desteklenen çalışmalara arkasında hangi fonlar var ve bunların o fonları efendim ihtas eden kurumların niyetleri nedir, dünyada yaptıkları icraat nedir bunlara bakanlar bu şeyi, bu süreci çok daha iyi bir şekilde görebiliyorlar. Bir takım ilaç şirketlerinin yaptırdığı, yaptığı araştırmalar gibi mesela. E, i̇lim adamına düşen gerek ilimde gerek dinde insana düşen kanun vaz etmek değil hakkın kanunlarını arayıp bulmak ve keşfi ıshar etmektir. Yani senin şeyin rolün kanun koymak değil Allah zaten kanunları koymuş doğaya koymuş insan fıtratına koymuş din indirmiş yani çözemeyeceğimiz metafizik konularla ilgili olarak işte bunları arayıp bulmaktır. Keşfetmektir. Dolayısıyla Arşimet muvazene-i kanununu, sıvıların dengesi kanununu, Newton cazibe kanununu, yerçekimi kanunu, Aristo tenakuz kanunu vaz ettiler, koydular, bu kanunları koydular demek doğru olmadığı gibi Ebu Hanife Hazretleri de kıyası fıkhi kanunlarını vaz etti demek doğru değildir. Bunlar bu kanunları bunlar koydu demek doğru değildir. Bunlar onların vazığı olsaydı eğer olsaydı yani işte Aristotl efendim çelişmezlik prensibine, Arşimet sıvıların o dengesi meselesini şimdi tam kanunun adı aklıma gelmedi e, Newton yerçekimi kanunu kendisi vaz etmiş olsaydı eğri ve yalan olurlardı veya Ebu İmam Ebu Hanife kıyasla dair hükümleri kanunları koymuş olsaydı onlar eğri ve yalan olurlardı doğru olmaları bu kanunlar doğrudur Peki doğrulukları neye bağlı? Kanunu hakkın keşfine mazhar olmalarından naşidir. Yani Cenab-ı Hak kıyasın kanunlarını koyduğu insan zihnine, dile, lisana. Efendim sıvıların dengesi kanunu koydu tabiata. işte yerçekimi kanunu koydu tabiata. Felsefeye aklın nasıl çalışacağı mantığın kurallarını koydu Cenab-ı Hak. Felsefeci, işte fizikçi efendim bilim insanları, fakihler bu kanunları oralardan keşfedip çıkardılar. Yoksa o kanunları kendileri koymadılar. Bunu, bunu bilmeyecek ne var diyeceksiniz. İşte az önce söylediğim mesele de tam buraya dayalı. Yani sen ilim öğrenirken e, çalıştığın konu karşısında gerçekten... Tamamen tarafsız objektif gerçekten orada bir ilahi kanun var ve ben onu keşfetmek istiyorum hakikati ortaya çıkarmak istiyorum mu diyorsun yoksa benim böyle bir planım var projem var şu, şu olması lazım sonucun şöyle olması lazım deyip onu mu e, efendim e, üretmeye o sonucu mu üretmeye çalışıyorsun bütün bilim çalışanların bu isterse dediğim gibi dini bilimler de dahil olmak üzere yani öyle bir şey ki arkadaşlar şimdi yapılmış tezlere bakın birbirine tamamen zıt iki tane tez ikisi de geçebiliyor niye çünkü ona dair de deliller var ona dair de deliller var bulabiliyor insanlar üretebiliyor diğer kendi görüşünün aleyhindeki delilleri çeşitli şekillerde tezif edebiliyor veya göz ardı edebiliyor vesaire. Şimdi haddimi aşan konulara girmeyeyim. Bunun için ulema, alimler, bu saydığı alanlardakilerin hepsi, mucit değil, kaşif ve muzhırdırlar. Muzır değil, muzhır. Mucit değildir. Yani yoktan bir şeyi icat etmediler. Bu kanunlar yoktu da, bu kurallar yoktu da onlar icat etti değil. Var olan kanunu keşfettiler, izhar ettiler, ortaya çıkardılar. Biz, bizim keşfedemediğimiz, kendi kendimize bilemediğimiz, fark edemediğimiz kapalılıktaki bu kuralları açıklamış oldular. Zira kanunu hakkın hafi olanları da vardır. Yani gizlidir, çok aleni değildir. Gelip birinin onu keşfetmesi gerekir. es sırat el ise yani ihtina ine sırat -al dost doğru yol ifadesi ise vazıh, apaçık. Manasını dahi tazammun ettiğinden bunları ızhara vesile olacak vazıh ve işlek bir tarik-ı esasiyi ifham ediyor. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın kanunlarındaki gizli kalan insanların öyle ilk bakışta göremeyeceği şeyleri apaçık şekilde onlara en kolay şekilde ulaşabilmek ve onları apaçık hale getirebilmek yi de Cenab-ı Hak'tan talep etmiş oluyoruz. İhtinası görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani şu ihtinası sıratel müsteqim duasına muhtaç olmayan o duanın e, rehberliğinde yaptığı işte Efendim kolaylıklarla e, kolayca hedefe ulaşma ihtimali bulunmayan hiçbir meslek yok, hiçbir yol yok dünyada. Bu kadar kuşatıcı bir dua. Yani bir bilim adamının da ihtine sıratan müstakim demesi lazım. Biz sırat-ı müstakim deyince sadece ahlak ve din anladığımız için işte o gene bölünmüş kafa yapısından dolayı e, sadece böyle işte güzel ahlak, işte namaz, niyaz, ibadet, işte böyle dindarlık falan anlıyoruz. Halbuki kaç gün yani bir önceki hafta da aynı şeye başlamıştı işlemeye şu anda kaç e, satırdır kaç sayfadır aynı konuyu işliyor efendim her meslek adamının her meşgul her neyle meşgulse elbise dikiyorsunuz bir elbiseyi dikmenin kolay etkili sonuca ulaştıran başarılı bir yolu var bir de efendim çok zor çok meşakkatli yalan yanlış yapıp sonra tekrar söküp tekrar dikip tekrar söküp böyle bir yolu da var yani yaptığınız her şeyin bir sırat-ı mustakimi var her neyle meşgul oluyorsanız. işte sırat-ı mustakim insanı bu kanunları ızhara ortaya çıkarmaya Allah'ın yaratılışa koyduğu o doğanın efendim, işleyişine gizlediği o kanunları ortaya çıkarmaya vesile olacak vazıh ve işlek bir tarika esasiyi ifam ediyor ve kanunu hak olmayan hak kanunu hak kanunu olmayan ve uneti ilahiyye ile hiç alakası bulunmayan Allah'ın yardımıyla hiçbir alakası bulunmayan eğri büğrü yolların hepsinden ihtiraz ettirdiği gibi bu dua bizi o eğri büğrü yolların hepsinden sakındırdığı gibi eee hidayet de hayra masruf olacağından yani ihtine sırat-ı mustakimdeki ihtin, Duasını okumuştuk en başta hatırlayın. Neydi? Hayra erdirmekti. Hayra masruf olacağından doğrudan doğru şerre götürmekte olan hak olan kanunlardan dahi ihtiraz edilmiş oluyor. Yani insanı ölüme. Fela, yani az önce söylediğim işte siz nasıl bir işte çalışıyorsunuz? Zarar mı, fayda mı? Büyük resmi gördüğünüzde kendi yaptığınız işi nerede değerlendiriyorsunuz? Dedim ya. İşte ihtina sıratal mustakim bizi o zararlı ya Rabbi yani ben belki bir işimi dost doğru yapıyorum. Tamam ama belki bu dost doğru yapış beni şerre götürüyor. Dolayısıyla ihtina sıratal mustakim dediğimizde o şerlerden de Allah'a sığınmış oluyoruz. Hele hele birazdan aleyhim denerek fakat bu son ihtirazda bir kaydı haysiyet aramak gerekir yani bu şerre götüren dostu doğru yollardan sakındırmakta bir kayıt var yani bir dipnot var öyle diyelim çünkü şerden ihtiraz ettirmek için onu tanımak ve tanıtmak da bir hayırdır yani bir insanın şerden sakılması için mesela içimiz diyelim ki işte bazılarının alkolün zararlarını Çalışma. alkolü tanıması gerekir yani tanıması derken içerek değil yapısını doğasını ne yapıyor bunu araştırması gerekir şerri çalışıyor aslında böyle yaparak ama o da bir hayırdır niye çünkü ihtiraz ettirmek için insanları sakındırmak için şerden ihtiraz ettirmek için onu tanımak ve tanıtmak da bir hayırdır yılanı bilmeyen ondan nasıl sakınır yani yılan nerede gizleniyor ne gibi zararları var işte nasıl korunur İnsan ondan nasıl tanırsın zehirli olanları e, değil mi? Bunu, bu, bunu bilmek de bir hayırdır. binaneley hidayet kelimesindeki hayriyet yani bizi e, e, hidayet et ya Rabbi dediğimizde biz hayra erdir demiş oluyoruz. Hayriyet manası sıratı mustakim tariki hak mefhumundan şer kanunlarının alalıklak tardu ihracını değil. Yani mutlak anlamda biz ihtina ihtina sıratar müstakim dediğimizde buradan bütün şer kanunlarını ben öğrenmek istemiyorum. Efendim şer kanunlarına beni erdirme. Efendim onları e, tanımama ihtiyacım yok demiş olmuyoruz. Belki hayır kanunlarını evamir olarak müspet yani hayrı keşfedeceğiz. Ve bunları emirler olarak müspet anlamda alacağız. Ve şer kanunlarını nevahi olarak menfi bir haysiyetle taklit etmeyi icap edecektir. Şer kanunlarını da keşfedeceğiz ve onları da nevahi yani yasaklar bunları yapmayın. Bak yılanların olduğu yerde işte oynamayın çocuklara değil mi? Ee, sakının bak şu anda onların dışarı çıkma vakti bu mevsim onların çok dışarı çıktığı mevsim gibi efendim. Veya çölde seyahat ediyorsan şöyle zararlı böcekler var, böyle zehirli böcekler var seyahat ettiğin yere göre. Bu şerri de tanımak ve insanları ondan sakındırmak e, kaydıyla şerri de tanımak e, İhtinas Sıratel Müstakim doğasının içine girer diyor. İşte arkadaşlar İhtinas Sıratel Müstakim nihayet tamamlamış olduk Elmalı tefsiri çerçevesinde yani yoksa... Bitmez tabi bu Fatiha arkadaşlar dört kitabın manasını içinde toplayan bir suredir. İşte akibinde bu duanın arkasında bedel ile bedel neydi bir, şeyi, bir kelimeyi bir cümlede zikrediyorsunuz onda bir kapalılık var bir sonraki cümlede o kelimeyi tekrar ederek açıklıyorsunuz. Sıratal-leydîne en'amte aleyhim gayril-mağdûb aleyhim la dâllîn ayetleri bu menfi ve müsbet haysiyetleri de ibraz ediyor. Yani sırat-ı müstakimin bir şeye bizi ulaştıran dost doğru yolun hangisi şer, hangisi hayır bunu bize açıklıyor. Demek ki es-sıratal-müstakîm es sıratal müstakim başında lam var. Lamı ahd ile dini hakkın haddi tam mıdır? Eğer buradaki eliflamimin bir e, aht eliflamı yani bir, belli bir e, varlığa işaret eden eliflam bir belirlilik takısı olduğunu düşünüyorsak cins değil de aht olduğunu düşünüyorsak efendim dini hak kastedilmektedir buradan. Mabadi de yani sıratalledine neamtalehim de onun şerhidir. İnam nedir? Arkadaşlar şimdi burası da çok önemli çünkü neden çok önemli? Ee, bakalım bugün biter mi? Bitmez. Ee, efendim neden çok önemli arkadaşlar? İnam nimet vermek demek. Ee, acizane kanaatim bizler, kendim de dahil çok samimi ifade ediyorum. Arkadaşlar Rabbimizin e, kitabında nimet olarak tanıttığı şeyleri evet düşünsel anlamda bizde, yani bize sorulsa şöyle masa başında otururken veya bir sohbet esnasında, bu nimet midir mesela vahiy bir nimet midir işte akıl bir nimet midir iman bir nimet midir birazdan söyleyecek el mualaam diyeceğiz dünyevi nimetlerin en büyüğü uhrevi nimetlerin en büyüğü nedir deriz evet bunlar bir nimettir deriz ama arkadaşlar hayatı yaşarken pratik yani oradan kalkıp işte bir şeylere giriştiğimizde arkadaşlar bizim nimet tanımımız zihnimizdeki Belki siz öyle değilsinizdir, alemi nasıl bilirsin kendin gibi demişler. Belki ben kendimi veyahut da işte kendi etrafımda görebildiklerimi tabii ki e, o kadar anlatabiliyorum. Efendim insanlara baktığımızda e, onlar nimet dediklerinde çok belirli, çok spesifik ve maddi, e, çoğunlukla maddi, e, manevi olsa da işte o da tanımlanmış. Çok spesifik işte kocasının kendisini sevmesi, hanımının kendisini sevmesi, bağlı olması işte gözünün başkasını görmemesi, evlatlarının şöyle olması hep böyle tanımlanmış e, nimetler var. E, sınırları belli, tanımlanmış, e, tarif edilmiş böyle adres teslim istenen hani nimetler var bizim zihnimizde. Öyle olduğu için de çoğu kişi arkadaşlar mesela mutluluk araştırmaları yapılıyor şimdi çoğu kişi kendisinin nimetlere mazhar olmadığını düşünüyor. Hayatında çok büyük eksiklikler olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de bakın giderek arkadaşlar şükrün yerini şikayet kültürü. Aslında biz bir şükür medeniyetiydik arkadaşlar. Kimse halinden yani şey anlamda değil bu halinden şikayet etmemeyi eziklik, pasiflik olarak düşünmeyin. E, anlamsız yere şikayet etmezdi yani. Neden şikayet etmiyor bu insanlar? Ebleh miydi yani içinde bulunduğu e, mahrumiyetleri idrak edemiyor muydu? Hayır arkadaşlar nimetlere odaklanıyordu. Nimetler ben yani benim bütün çocukluğum bütün çevremdeki insanlar çok çok nadirdi yani böyle isyan derecesinde e, efendim e, reddeden hani her şeye karşı çıkan ve kendisini böyle çok mahrum bırakılmış olarak gören çok çok nadirdi. Ee, o yaklaşım yani çok ayıplanırdı ayrıca efendim e, böyle bir terbiye ile büyümüştük biz yani her şeyin ekmek nimet yere düşürülmez işte ziyan edilmez e, tabağındaki son yemek kırıntısına kadar efendim ondan istifade edilir her şey her şey nimet yani işte o odun taşırsın, kömür taşırsın, sobayı yakarsın, külleri boşaltırsın ne eziyetli bir şeydi ama şimdi herkes nostaljik tarafını şey yapıyor. Peki o zaman yani sobalı eve geçin desek hiçbiri tabii bunu kabul etmez ancak böyle şeylerde görüyorum böyle müstakil evlerde işte de diyelim bir kış köşesi varsa oraya bir soba kuruyorlar nostalji olsun diye efendim. Geniş evlerde yani ee, yoksa yani hiç kimse şu anda e, sobalayı e, tercih etmez ama e, biz soba yakabildiğimizde şükrederdik yani kimsenin kömürde taşıyorum ne biçim ne biçim bir is, ne, ne pislik işte ben bunu niye yapıyorum böyle hani odunumuz kömürümüz olduğuna şükrederdik şimdi neyse işi çok uzatmayayım e, dolayısıyla ben hep yıllardır şunu söylerim arkadaşlar e, aynen nasıl ki eee Bizim zihnimizdeki Allah inancıyla Allah Teala'nın kendisini kitabında anlattığındaki evsafı tam olarak örtüşmediğinde biz şirkten korunamıyoruz. Ve Allah hakkında Rabbimiz hakkında yanılmaktan korunamıyoruz. Ve korunamadığımız zaman da şey tam oturmuyor yani. O dindarlık bizim üzerimizde tam oturmuyor. Muhakkak bir yer fazla bir yer eksik geliyor. Dışına çıkıyoruz eksik kalıyoruz falan Aynı şekilde arkadaşlar nimet kavramı da öyle. Nimet Allah'ın kitabında nasıl tanımlanmış, nelere nimetlenmiş. Cenab-ı Hak neyi nimet olarak görüyor? Nimet olarak görüp bize lütfetmiş yani. Bize lütfettikleri içerisinde Allah'a göre nimet olanlar neler? Bizim ise bugün hayatı yaşarken nimet olarak gördüğümüz şeyler neler? Yani biz mesela hep örnek veririm. İşte 15 çeşit yemeğin olduğu bir masaya oturduğumuzda bak şu nimetlere ya. İşte Rabbim sana şükürler olsun falan diyoruz yani. Halbuki o bizim için bir nimet mi? Yani bir oturuşta 15 çeşitten birer lokmayla bile olsa 15 çeşidi karıştırmak bir nimet mi? Değil mi? Efendim, bu nimet meselesi Kur'an-ı Kerim'de nasıl ele alınmış neler nimet olarak zikredilmiş hakikaten biz onların nimet olduğunun bilincinde miyiz e, bu da neyi az önce dedim ya Allah inancı dindarlığımızı en kökten etkiliyor e, bu konu da arkadaşlar acizane kanaatin psikolojimizi kökten etkiliyor çok kökten etkiliyor derinden yani e, bu konuyu tasih edebildiğimizde inanın Birçok sorunumuzun şiddeti azalacak. Sorun azalmaz. Hayatta imtihan çünkü bu dünya. Ama onu algılayış biçimimiz ve üzerimizdeki şiddeti, baskısı değişecek diye iddialı bir sözle söylemiş olayım. İnam yani enamtenin mastarı inam, nimet vermek, nimeti ihsal etmektir. Eriştirmek, ulaştırmaktır. Aslında müteaddidir. Yani en amte aleyhim meg ala'ya gerek yok en amtehum dedi, deseydi de olurdu. Yani sıratalledine en amtehum. Kendilerine nimet verdiğin kişilerin yoluna. Gene oluyor. Lakin taftil manasını tazammın hem bir bunun ne kadar büyük bir fazilet olduğunu içersin diye. Ee, münimin ulviyetini, bu nimet verenin yüceliğini çünkü ala harfi var yukarıdan geliyor nimet. Efendim ve nimetin istilasını ve o nimet seni kuşatıyor. Sen o nimetin yuk, yukarıdan semadan sana inen nimetin kuşatımı altındasın. Yani nimet olmayan hiçbir şey yok hayatında. Bakın yani birinci satırda daha bambaşka bir ufka götürdü sadece ala harfi bunu ima etmek için ala ile sılanan, sılalanır. Yani mef'ulü alacağı zaman o mef'ulün başına ala getirilmesi hem nimetin ulvi ve yüce bir yerden efendim ulviyetini gösteriyor, yüceliğini gösteriyor hem de seni kuşattığını gösteriyor. Sen o nimete mazhar olan o nimet tarafından sarıp sarmalanıyor. Efendim bütün bunları ifade eder. Nimet aslında insanın telezüz ettiği halet yani insanın lezzet aldığı durum yani haleti hasenedir, iyi durumlardır, güzel hallerdir ki haz saadet demektir. Haz almak ve mutluluk demektir. Bundan alınarak bu tenezzüze sebep olan şeylere ıtlak olunmuştur. Yani haz, nimet aslında hazdır ama insanı o hazza götüren şeye de nimet denir. Şimdi bak, bakın yine nasıl değişti. Yani yemek yemek, lezzetli yemekler yemek haz ise o zaman o yemekleri yapabilmek de, o yemekleri kazanabilmek de hazdır. Yani demek ki e, ailem için çalışıyorum, işte pazar çarşı pazardan bunları taşıyorum, geliyorum mutfakta zaman harcıyorum. Bunları yapabilmen de bir nimettir. Bunların kendisi de bir nimettir. Hani polianlacılık gibi görünüyor ama... Arkadaşlar hakikaten de öyledir ya para kazanacak bir yolun olmasaydı ya çarşıya gidecek alacak dermanın olmasaydı ya gittin çarşıya dermanın var paran da var neyi alacağını hangi ıspanak iyidir hangi havuç tazedir bunu görebilecek bilgin kültürün tecrüben aklın olmasaydı. Ya getirdin onları elinde bir becerin olmasaydı? Değil mi? Dolapları alıp alıp dolaplarda çürüten bir sürü insan var yani. Böyle ortaya yani her şey dolu ama ortada lezzetli bir sofra yok yani. Böyle insanlar var. Bunların her biri de bir nimettir. Ee, i̇nanılmaz şeylere dikkatimizi çekmeye başladı daha ilk cümlelerden arkadaşlar. Efendim bu telezüze sebep olan şeylere de nimet denir. Yani sadece hazlar değil o hazlara sebep olan o hazların vasıtası olan şeyler de nimet denir. Aslı yumuşaklık demek olan nûmet ile alakadardır. Yani kökü kelimenin kökü nûmetten geliyor o da yumuşaklık demek. Arapça evvelki manada daha ziyade feth ile nâme kullanılır. En nâme Kullanılır nimet anlamında. Nitekim kendi nimetin la nimete leh denilmiştir. kendi nimetin la nimete leh. Yani nice nimet sahibi vardır ki tena'umu yoktur. Burası da bir baş, başta bir vaaz bir sohbet konusu arkadaşlar. Yani Allah nimet vermiş ama o nimetlerden yararlanmayı nasip etmemiş. Arkadaşlar kitapları var okumuyor Efendim vakti var, faydalı şeylerde kendisini geliştirecek, insanlığa hizmet edecek, kendisine de huzur verecek şeylerde kullanmıyor. Efendim işte ekmeği var yiyemiyor, onu örnek veriyor zaten. Mesela ekmeği vardır yiyemez, yerse tadını bulamaz. İşte in'am-ı ilahi asıl bundadır. Asıl in'am-ı ilahi arkadaşlar ee, nimetlerinden tam anlamıyla istifade edebilecek şekilde onları kullanabilme becerisidir. Dolayısıyla belki kendisinin kitap alacak parası yok. Şimdi Eric Hoffer geldi aklıma. Kendi kültür dünyamızın da keşke böyle biyografileri e, çağımızın insanına hitap edecek şekilde yazılsa da onları da okusak, bilsek, öğrensek çok fazla e, yani nasıl diyeyim ee, sıradan okura hitap edecek şekilde değil de akademik çalışmalar şeklinde hep böyle yazıldığı için maalesef e, ulaşamıyor yeni nesil onlara. Neyse bu serzenişi de araya sıkıştırmış olalım. Eric Hofer arkadaşlar hayat hikayesini okumanızı tavsiye ederim. Kör bir olarak büyüyor. İki gözü de görmez olarak büyüyor. Ondan sonra bir vesileyle açılıyor gözleri. Açıldıktan sonra öğrenmeye müthiş bir iştiyat duyuyor. 17-18 yaşlarında gözü açıldıktan sonra okumaya başlıyor. Fakat çok da fakir. Okumak nasıl olacak yani okula falan gidemiyor. Arkadaşlar hamal olarak çalışıyor limanlarda ve ee, bulunduğu bölgede çalıştığı bölgedeki kütüphaneye en yakın yerde küçük bir oda tutuyor ee, bütün boş vakitlerinde kütüphanede okuyor hatta der, yani ne kadar doğru bilmiyorum biyografisini yazanlar aktarıyor işte bir kütüphaneyi hallettikten sonra kendince başka bir kütüphaneye yakın yerde başka bir oda tutarmış yani o yolda izle vakit kaybetmeyeyim diye e, ama bir taraftan da limanlarda hamallık yapmaya devam ediyor derken işte e, gazetelerde yazılar yazmaya sonra öğretim üyesi olarak çalışıyor hiçbir okula gitmediği halde e, yani insanın arkadaşlar Mesela işte bir sofra kurar birisi patates salatası yani aklıma gelen en basit menüleri söyleyeyim patates salatası vardır kısır vardır sağlıklı olsun araya bir şey koyalım peynir zeytin çıkarmıştır bir de çay demlemiştir arkadaşlar onun aldığı oradaki hazzı o böyle o salatanın her bir zerresinden o peynirin her bir lokmasından aldığı hazı siz kral sofralarında, kraliyet sofralarında gerim gerim gerilerek yemek yediğiniz <gülüyor> için alamayabilirsiniz. Dolayısıyla nimet sadece nimetin bize ulaşması değil, o nimetten yararlanabilmek, umdur. Yani sizin 10.000 bin kitapla süslenmiş bir kütüphanenizin olması nimet değil tek başına, o kitapları Hazmedebilmeniz, o kitapları okuyabilmeniz, o kitaplardan, o kitapların irşadıyla aydınlanabilmenizdir. Asıl nimet, nimetten istifadedir yani bu anlamda. Efendim e, nice nimet sahibi vardır ki tenağumu yoktur mesela ekmeği vardır yiyemez yerse tadını bulamaz bazıları da mesela akıl yoktur aklı yeterli değildir analiz zekası yani sentez analiz yapacak zekaya hakim değildir okur yani kitapları da okur ama bir sonuca ulaşamaz sadece böyle nakleden ara sıra işte çeşitli ortamlarda o okuduğu kitaplardan nakiller yapan birisi olur. Asıl in'ami ilahi o nimeti hem kullanmak hem de ondan efendim tat almaktır. Allah Teala'nın nimetleri ise sayılamaz. وَاِنْ تَعُدُّنْ يَعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُخْصُوهَا <تُكْسُحَا> Saymaya kalksan kalk, sayamazsın. Fakat başlıca dünyevi ve uhrevi olmak üzere iki menbada mülahaza olunabilir diyor. Buradan aşağıya doğru nimetleri arkadaşlar e, gruplandırarak böyle alt dallarını sayarak açıklamaya devam ediyor. E, tahmin edebileceğiniz gibi bunu haftaya bırakıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Ramazanın ikinci on gününde Efendim Cenab-ı Hak'ın Mağfiretine çünkü hadis-i şerifte ikinci ortası mağfiret diye tarif ediliyor Ramazan-ı Şerif. Mağfiretine vesile olacak, mağfiretini hak edecek, kazanacak bol bol sizin ve bizim istihkakımızdan daha da fazlasıyla Rabbimizin lütuflarıyla o mağfirete nail olacak güzel amellere Cenab-ı Hak bizi efendim muvaffak kılsın duasıyla. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.